Allahu bıllahi min al shaytan rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alaamin. Ve alaaqibatul muttaqin. Ve la udwan illa ala zalimin. Al salat ve salam ala Rasulina Muhammad, Seyyid al Murselin, ve imam muttaqin. Ve ala ve ve bir güzel sohbet meclisinde bizleri bir daha bir araya getirdi. Bazıları hava atıyorlar işte Facebook'ta biliyorsunuz. Benim şu kadar sohbet arkadaşım var diye ben onlara daha fazla hava atıyorum. Elhamdülillah benim sayısını bilmediğim kadar arkadaşım var. İnşallah birbirimize şahitlik edeceğiz. Şahitlikle birbirimizin cenneti olacağız. İnşallah birbirimizin imanını İkrar edeceğiz ve o ikrar bizleri kurtaracak inşallah. Benim Allah'ın rahmetinden sonra en fazla umut kaynağım bu. Allah inşallah o umut kaynağından bizleri geri bırakmasın. Har arkamızdaki, hakkımızdaki hüsnü zanları boşa çıkarmasın. Hakkını ödemeyi bizlere nasip etsin. İnşallah o hüsnü zan da daim olsun. ...bize de size de o cennetin kapılarını açsın inşallah. Aziz kardeşlerim bugünkü dersimizin başlığı... ...Tüccarlara Kur'an'dan ve sünnetten altın kurallar. Gerçekten altın kuralları anlamaya, algılamaya... ...inşallah buradan fehm ederek... ...yarından itibaren de hayatlarımıza taşımaya gayret edeceğiz. Söz vereceğiz birbirimize... Güç vereceğiz birbirimize ve bu konuda da birbirimize inşallah destek olacağız. Ben asıl mevzuya gelmeden size bir soru okumak istiyorum. Bugün aslında biraz bu meseleye değinecektim. İsabet oldu. Kardeşlerimizden biri de bir soru yazmış. Soruyu önce okuyayım ben size ki en azından bugün söylediklerimiz de onun üzerine bina edilsin. Diyor ki kardeşimiz... <gülüyor> Hocam elimizden geldiği kadarıyla internet üzerinden sizi takip etmeye çalışıyoruz. Muhteşem ahlak seminerlerinizi her cumartesi takip ediyoruz. Ticaret ile ilgili o kadar güzel şeyler söylediniz ki, mesleğimizi bırakıp ticaret yapasımız geliyor. Fakat bilginiz üzere bu da bir yetenek meselesi. Sohbetlerde geçen, hadislerde helal kazancın, Ticarette olduğunu anladım. Peki hocam bizler kamu görevlileriyiz. İHŞ'mizi buradan kazanmaya çalışıyoruz. Bizim konumuz nedir? Biz ne yapacağız? Allah yardım etsin ne diyeyim ben? Ama inşallah şimdi söyleyeceklerim ona bir yönüyle cevap olacak. Tabi İslam alimlerimiz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini, Kur'an'daki ayetlerin mefhumunu, yorumlama adına ciddi bir gayret vermişler. Şimdi biz bir hadise ya da bir ayete dayanarak üzerlerine hüküm beyan etmemiz doğru değil. Bir bütün nazarla bakmamız lazım, bütüncül bir gözle okumamız lazım. Söylenen bütün sözleri bir kere bir havuzda toplayıp onun üzerinden de hüküm çıkarmak lazım. Bizim müştehit imamlarımızın yaptıkları budur. Mezhep dediğimiz ve dinin Olmazsa olmaz vasıflarından biri haline gelen, çünkü o gidilecek yol olmazsa menzile de varılmaz. İşte bunları imamlarımız, müştehit imamlarımız bundan dolayı ortaya koymuşlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir söz söylemiştir, aradan bir müddet geçmiştir, bir başka söz söylemiştir. Siz hadis kitaplarını okuduğunuz zaman, iki sözü arka arkaya okuduğunuzda, bir anda anlamayabilirsiniz buradaki maksat nedir, neden Efendimiz önce böyle söyledi, sonra böyle söyledi, neden böyle yaptı, sonra böyle yaptı. İşte bunların anlaşılması için en az Muaz İbni Cebel kadar Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bilmek gerekir ki iştihat edilebilsin, onun üzerine bazı şeyler söylensin ve oradan bize bir yol, bir gidişat ortaya konsun. Dolayısıyla biz de ne yaparsak yapalım aslında bunu yapmak durumundayız. Şimdi ticaretin evla olduğu ve övüler, övülen bir yerde olduğunu biz öğrendik. Hem Allah'ın kitabından bazı ayetlerle hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söylediği bazı sözlerle. Ancak bu demek değildir ki bütün insanlar ticaretle uğraşacak. Bu demek değildir ki bütün insanlar gerçekten... Bu iş dalıyla geçimlerini sağlayacaklar. Böyle olsa dünyanın dengesi sarsılmış olur. Bütün bir alem alim olsaydı, iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Halimiz harap olurdu bizim. Biz bu kadar alimin ihtilafını anlamak için e, çatlıyor beynimiz. Bir de bütün bir alem olsaydı yanmıştık ki biz yanmıştık o zaman. Bütün bir alem aynı işi yapsaydı, aynı meslekle uğraşsaydı, sadece ticaretle Geçimlerini devam ettirselerdi. Yine de denge sağlanmazdı. Ama burada Aleyhisselatuh ve Selam Efendimizin teşviki, evet ticaretedir. Cesaretli olanların o işte biraz daha farklı bir biçimde istihdam edilmeleri istenir ve onların çok da kaygan olan bir zemin üzerinde doğru ve güvenilir oldukları süre içerisinde doğru ve güvenirliği devam ettirdikleri süre içerisinde de netice itibarıyla o övülen ve taltif edilen karşılıklara, mükafatlara ereceğinin müjdesi verilir. Ama aynı şeyler, aynı hususiyetler, aynı taltifler ilerleyen derslerde göreceksiniz. İşveren ahlakını işleyeceğiz, işçi ahlakını işleyeceğiz. O ahlaki derslerde de bazı efendimizin beyanlarını Alt alta getirdiğimiz zaman anlayacağız ve bu konuda çok daha selim bir düşünce elde etmiş olacağız. Ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekmek için büyük İslam sosyoloğu olan gerçekten de bu konuda çok güzel ve farklı yorumları olan İbni Haldun'un bir yorumunu aktarmak istiyorum size. İbni Haldun bu konuda biraz Hazreti Ebuzer tabiatlıdır biraz serttir ve sert şeyler söyler. Bütün her şeye katılmak da mümkün değildir. Ama söyleyeceğim ve aktaracağım bilgilerin arkasından bir değerlendirme yaptığımız zaman İbni Haldun'dan da alacağımız özellikle memur kardeşlerimizin alacakları çok önemli bir mesaj olduğunu şimdi yakalayacağız. İbni Haldun Allah rahmet eylesin kendisine. insanların geçim standartlarını, geçim seviyelerini Geçim şekil ve kazanç yollarını dört kısma ayırır. Der ki zira'a, sına'a, ticare ve imare. Birin Bu dörtlü sıralama İbni Haldun'un da kendi dünyasından bir fazilet sıralamasıdır da aslında. Yani o en iyi yolun ziraat olduğunu arkasından sına'a şimdi ne olduğunu söyleyeceğim sonra ticare en kötü işin de imare olduğunu söylüyor zira belli ziraat tarımla uğraşanlar İbni Haldun diyor ki el emeğidir alın teridir yüzde yüz helaldir ve olması gereken de budur işin bidayeti de bundan başladığı için Hazreti Adem de ilk çiftçidir o da kazancını o da Geçimini topraktan almıştır. Dolayısıyla en güzel yol bu olduğu için ve burada çok fazla harama ait yollar da olmadığı için bu yolu devam ettirmek gerekir. Dedim ya katılmak katılmamak ayrı bir mesele bir değerlendirme yapacağız. İkincisi sına ader bu bizim anladığımız manada sanayi değil el emeğidir yani sanatlardır. Bir şekilde bir meslek erbabı olmak. İşte ilimde kültürde el sanatlarında neyse artık hayatın içerisinde bir şekilde geçimini yine alın teri göz nuru el emeğiyle karşılayan zümredir. Bu da sınağının bir üstüdür ve der ki İbni Haldun evet insanlık Hazreti Adem'le başlarken yola çiftçilikle başladı ama biraz hadara yani medeniyet gelişince artık el sanatları da Gelişmeye başladı bundan dolayı da hemen ziraatın arkasından bu sayılmalı örnek olarak da şunu getirir Hazreti İdris'tir terziydi o da el emeği göz nuru geçimini öyle sağlıyordu. Üçüncüsü İbn Haldun'a göre ticaredir üçüncü sırada da odur onda da şöyle bir yorum yapar ticaretindir affedersiniz kelimeler ona ait ona ait olduğu için kullanacağım hile ve kurnazlık çok olur. Onun için burada her an kayma imkanı olabilir. Hal böyle olunca sağlam kalmak çok zordur der. Bu kadar sıkıntılı ve sağlam kalmak zorsa bu alanla uğraşmaktansa diğer ikisine yoğunluk vermek daha doğrudur der. Kendi yorumunu da öyle belirtir. Mesele imare olunca yani yöneticilik yani emirlik yani idarecilik. Ve onların yanında çalışan memurlar İbni Haldun çok sert bir ifadeyle dedim ya Hazreti Ebuzer tabiatıdır. Onları ne meslekten sayar ne işten sayar ve en son yapılacak iş olarak gösterir bunu. Hele hele memurlara gelince memurlara öyle ağır ifadeler kullanır ki şimdi memur arkadaşlar benim sakın kusuruma bakmasın. Ben katıldığım için değil değerlendirmemi şimdi yapacağım. Ama İbn Haldun'un yorumu böyle. O işi yani sadece memurluk yapanı çok ağır ifadelerle ifadelendirir ve o işin asla yapılmayacağını söyler. Bu değerlendirme bir tarafta İbni Haldun'un söylediği sözün bir hakikati var. Nedir o? Hayatın hangi alanında olursa olsun bir insan eğer bir yerde memursa, kesinlikle bir altın bileziği cebinde saklamalıdır altın bilezik nedir bir meslektir neden olur ki bir gün çalıştığı o yerde dinine ait bir sıkıntıyla karşılaşırsa şerefine izzetine onuruna hepsinden önemlisi dinimiz namusumuzdan daha da alidir bizim için bir Müslüman için öyle olmalıdır dinimize ait bir su istimal olunursa yıkılası viranede evladı iyal var deyip onu sineye çekmemek için o anda masaya yumruğunu vurabilmek için al işin senin olsun diyebilmek için bir altın bilezik cepte hazır olmalı. Hal böyle olunca ben memur kardeşlerime ancak bunu bu kadarını söyleyebilirim. Ben İbn Haldun kadar sert konuşamıyorum. Ama bu tavsiyeyi de onun söylediklerinden ilham alarak size söylüyorum. Kardeşimizin aslında söylediği sorunun içerisinde bir hakikat var. O hakikata da biraz sonra geleceğim. Şimdi aziz kardeşlerim şimdiye kadar yaptığımız derslerin bir yönüyle bir değerlendirmesi ama bazı söylememiş noktalara da sizleri götüreceğim. Bana sorsanız ve deseniz ki hocam İdeal bir tüccarın vasıflarını bana bize saysan ne dersin? Ben ve vesselam efendimiz ki o bir tüccar onun ticaretini anlattık geçen ders hatırlarsanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden beş tane kavram size emanet ederim. İdeal bir tüccarın vasıflarının ne olduğuna dair nedir bunlar? Bir, rahmaniyet. İki, Sıddıkiyet, 3. Ehliyet, 4. Kabiliyet, 5. Semahat. 5 vasıf eğer istenilen oranda hayatta yani ticarette tesis edilirse Allah'ın izniyle orada ideal bir ticaret, ideal bir ticaret ahlakı, ideal bir tüccar, tüccar ahlakı ve o ticaretin yapıldığı zemin artık neyse biz ona mesken diyelim. ideal bir mesken ahlakı tesis edilmiş olur. Zaten ticaret ahlakını konuştuğumuz yerde bu üç ahlakı konuşmak durumundayız. İş ahlakı yani bu ticaret ahlakıdır. Tüccar ahlakı ve mesken ahlakı. Üçünün tesisinin gelip dayandığı vasıflar bu beş tanedir. Nedir bunlar birer cümleyle anlayalım birincisi rahmaniyet ne olmalı tüccarda merhamet üzere bina edilmeli merhamet sadece talim ve terbiyenin temeli değildir eğer böyle anlarsak yanlış anlarız şimdi bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz ve vesselam efendimiz bir şey söylemiş mesela demiş ki kapıdan çıkarken kapı yok o zamanlarda işte o zamanki evlere girilen yer neyse oralar biz yine kapı diyoruz Kapıdan çıkarken birbirinize yol ikram ederken sağdakine öncelik verin diyor. Alel ayn ve rast diyoruz tamam aldık başımızın gö gö gözümüzün üstüne koyduk. Şuradan çıkarken bu sünneti uyguluyoruz ama geçiyoruz trafikte arabaların başına arabanın başında direksiyonun başına geçince tutma kimseyi hiç kimsenin aklına sünnet gelmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatın bir yerinde bize bir şey söylediyse eğer o hayatın diğer alanlarına da yayılmak zorundadır öyle olursa sünnet ihya olmuş olur. Rahmaniyetin merhametin hayatın esası olmasını bize tavsiye etti. Ve Kur'an onlarca ayette bu konuda bizi uyardı. Besmele boşuna Rahman ve Rahim isimleriyle başlamıyor. Onlarca ayet Allah'ın merhametini bize söyle söyleyip durması boşuna değil. Uhud'da Efendimiz aleyhissalatü vesselamı o zor hallere düşüren sahabeye bile uyarılar gelirken ondan sonra söz Resulullah'a döndüğü zaman... Sen onlara merhametle davran eğer onlara katı yürekli olursan etrafından dağılıp giderler demesi boşuna değil. Aslında bize burada bir şeyler söylüyor. Öyleyse eğer bir tüccar asla gaddar olamaz. Asla bir tüccar nalıncı keseri gibi hep bana hep bana diyemez. Bir şekilde karşıyı da düşünmek karşıdaki insanın da hukukunu ve hakkını gözetmek durumundadır. Bundan dolayı ideal bir ticaretten bahsedeceğimiz yerde ahlaki vasıfların başına merhameti almamız, rahmaniyeti almamız bundan dolayıdır. Unutmayın ötelerden bir ses var ve o ses şunu diyor. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. İstiyor musunuz merhametle muamele edilmeyi kim istemez? Allah bizimle bize amellerimizle muamele etse yandık biz. Bize merhametiyle inşallah muamele edecek. Ama o merhameti celbedecek şey o merhameti kazanacak şey Allah'ın kullarına karşı merhametle davranmaktır. Hatırla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak noktasında merhamet noktasında ticari merhamet noktasında yaptıklarını bu rahmaniyetin ne demek olduğunu öylece anla. İkincisi neydi? Sıddıkiyet, doğruluk. Üç kuruş fazla kazanacaksın diye aman ha aman doğruluğuna leke sürme. Çünkü çok büyük bir müjde var. Söyledim söyleyeceğim sonunda bir daha söyleyeceğim. Doğru ve güvenilir tüccar peygamberlerle. Sıddıklarla şehitlerle cennette beraber olacak doğru ve güvenilir tüccar emin tüccar ne olacakmış Nisa 69'da sayılan dördüncü zümre yani salihler olacakmış Salihlerden dua alın diye bize büyüklerimiz tavsiyede bulunuyor ya siz salihleri arıyorsunuz başka yerlerde başka yerleri dolaşıyorsunuz salihleri başka yerde aramayın bakın Efendimiz adres gösteriyor tanıdığınız salih bir tüccar mı var doğru sözlü gidin kapısına ondan dua alın onu işaret etti aslında ve o insanın duası makbuldür o insan helale harama dikkat ederek Doğruluğuna leke sürmemişse eğer o insanın duası Allah katında inşallah boş çevrilmeyecek dualardandır. Sıddıkiyet bu kadar önemlidir ve bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uyarılarını saatlerce konuşak, konuşsak bitiremeyiz. Ama en fazla zedelediğimiz hayatımızın dışına ittiğimiz istenilen oranda tesis edemediğimiz şu alanın da bir şekilde tesis edilmesi gerekir. Üçüncüsü neydi ehliyet ne dedi kitabımız emanetleri ehline verin dedi. Bakın biz bu ayeti okuyunca emanetleri ehline verin diye anlıyoruz anlıyoruz da ama cevami yol kelim sözün özü başka şeyler de var burada onu anlamıyoruz. Ne dedi aslında Rabbimiz emaneti ehline verin derken siz eğer ehil değilseniz almayın da dedi. Sadece mesele bir taraflı değil bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum? Sadece mesele bir taraflı değil emaneti eline verin tamam baş göz üstüne. Bu sözden şu da çıkar ehil değilseniz almayın. Ehliyet çok önemli bir şeydir ticarette. Her işi yapacaksınız diye bir şey yok. O işin ehliyseniz o iş sizinle ele ayağa düşmeyecekse o iş itibarını devam ettirecekse o iş gerçekten işin kurallarına uygun bir biçimde sizin üzerinizden aleme takdim edilecekse siz ehliyet sahibisiniz ve ancak ehliyet sahibi olduğunuz zaman o işi yapabilirsiniz. Mesaj budur. Dördüncüsü çok şey söylenir ama özetleyerek geçiyorum. Dördüncüsü nedir? Kabiliyet. Kardeşimizin sorusunun cevabı burada işte. Allah hepimizi farklı farklı kabiliyetlerde yarattı. Aramızda kabiliyetsiz insan yok. Ama kabiliyetinin farkına varmayan insan çok. Ya insan kendi kabiliyetinin farkına varır ya da bir rehberi bu babası olur, bu annesi olur, bu muallimi olur, bu hocası olur, bu üstadı olur, bu şu olur, bu olur fark etmez. O kabiliyeti keşfeder ve o talebesini, o evladını, o çocuğunu o kabiliyet üzere geliştirir. Mesela adama siz pazarda bir limonata sattıramazsınız ama aynı adam bir ülkenin cumhurbaşkanı olabilir. Bir adama üç tane koyun verseniz affedersiniz otlattıramazsınız aynı adam binlerce askeri idare edebilir. Bir adam binlerce askeri idare edebilir ama aynı adam ticarette başarı sağlayamayabilir. Bu kabiliyet meselesidir. On parmağında on hüner var o azdır. İstisnadır her işin adamı olmak çok zordur ama herkes bir işin adamıdır sen Allah seni hangi alanda kabiliyetle donatmışsa onu tespit et ya da ettir o alanda ol eğer memurluksa senin tabiatın cesaret yok mesela sende riski sevmiyorsun alayım maaşımı başım ağırmasın diyorsan zaten girme ticarete niye gireceksin ama yerinde duramıyorsun sende bir farklı bir enerji var farklı bir kabiliyet var yazık günah değil mi bir maaşa mahkum olasın gir pazara insanlar da istifade etsin senden bak kabiliyetin nedir neyi gerektirir onu yap bu kabiliyet meselesi çok mühim bir meseledir ve bugün gerçek manada istihdam noktasında Öncesinde tespit noktasında bazı şeyler göz ardı edildiği için ne yazık ki İslam dünyasının bu manadaki kaynakları istenilen oranda kullanılamıyor. Allah bu konuda da bize yardım etsin. Beşinci ve son vasıf nedir? Semahattır. Semahat nedir? Kolaylıktır. Alırken satarken kolaylığı esas almaktır. Abdurrahman İbni Af'a soruyorlar Abdurrahman İbni Af'ın nasıl bir tüccar olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sad İbni Rebi onun ensar kardeşi al kardeşim diyor al ortadan ayıralım kardeşlik laf ile olmaz bak bu evim ortadan ayırıyorum yarısı senin yarısı benim. Perdeyi kaldırıyor anlamakta bile zorlandığımız bir hadise halen tesettür ayeti nazil olmamış. İki hanımı var orada hangisini istersen ötekini boşayayım diğeri benim diyor. Bu kadar da malım al ortadan ayırıyorum yarısı senin yarısı benim. Ne diyor Abdurrahman İbni Af kardeşim diyor Allah sana malını da ehlini de evini de mübarek kılsın. Sen bana yardımcı olmak istiyor musun? istiyorum o zaman bana pazarın yolunu göster bir de bir ip ver gerisine karışma bu budur bir pazarın yolunu bilsin Abdurrahman İbni Af. evet gelirken Medine'ye her şeyi sıfırla tüketerek gelmiştir ne varsa hepsini bırakmıştır arkasında ama Mekke'nin en iyi tüccarıydı o ama var kabiliyet var 15 gün pazarda önce yük taşıyacak hammallık yapacak sonra o elde ettiği sermayeyle köylüden bir şey alacak bir şey satacak 15 gün sonra damatların sürdüğü bir koku zaferen kokusu Resulullah'a doğru geliyor Efendimiz şöyle bir kokluyor bakıyor ki koku geliyor ne o Abdurrahman diyor evlendim ya Resulallah diyor Allah senin el ehlini evini ticaretini bereketlendirsin diyor kabiliyet bu Olmazsa olabilecek bir şey mi bu <gülüyor> Cenab-ı Hak ona öyle bir kabilet vermiş ve sonra o pazarda nasıl bir hale geldiğini biliyorsunuz Nasıl elde ediyor o kabiliyeti Abdurrahman İbni Af onun için o örneği verdim soruyorlar diyorlar ki Ya sen ne yapıyorsun ki bu kadar para kazanıyorsun biz de aynı ticaret yapıyoruz diyor ki bende iki şey var Çok şey var da özellikle bir rivayette ikisini söylüyor ben de onu söylüyorum Birincisi ben Resulullah'tan dua aldım, duayı söyledim. İkincisi pazarda semahati esas aldım. Hiçbir müşteriyi boş göndermedim. Bir şekilde kolaylık esasıyla hareket ettim. Alırken, satarken semahatle bu noktaya geldim. Semahat adama bunu kazandırır. Bakın Ali ve vesselam efendimiz İbni Mace'de geçen bir rivayette ne diyor? Gerek satıcı gerekse alıcıyken kolaylık gösteren kimseyi Allah cennetine koydu. Semahat adama cennet kazandıran bir şeymiş. Şimdi bu beş tane temel vasıf hayatlarında olsa tüccarların hayatlarında ve onların ticaretlerinde olsa Allah'ın izniyle çok hayal değil biz o özlediğimiz tüccarları görmek, ticaret yaparken. Gerçekten imrendiğimiz insanlara ulaşmak zaten derdimiz o anlatıyoruz ki içimizden o tarz insanlar çoğalsın. Cenab-ı Hak bu manada hepimizi inşallah öyle kılsın. Aziz kardeşlerim buraya kadar anlattıklarımdan temel iki tane mesaj var ki bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Nedir onlar? Bir tanesi iman ettiğimiz peygamberimiz. Kitaptan aldığı ilhamla yani Cenab-ı Hakk'ın onu yönlendirmesiyle asla başkalarına el açmasını hoş görmemiş. Yaslanarak yürünmeyi tavsip etmemiş. Yük olmayı değil yük almayı her daim ashabına ve ümmetine telkin etmiş. Alın teri, göz nuru, el emeği olan kazancı. Her şeyin üstünde görmüş helal lokma adına gayret eden ve bu konuda çaba gösteren bir insanın gayretini Allah yolunda cihatla eşdeğer cihatla beraber cihat gibi hadi 3 hadis var bu konuda 3'ünü de arka arkaya söylemiş oldum Cihad gibi görmüş. Geçen ders bunları söyledim size. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu konuda yaslanmama meselesinde ısrar ve tekrarla üzerinde durmuş. Bu konu üzerinde bir şey daha söyleyeceğim şimdi size. İkincisi dinini, izzetini, iffetini muhafaza etmek için kimselere bağımlı yaşamama adına da bize bazı tavsiyelerde bulunmuş. Şimdi bu yaslanmama meselesi ve bu konuda Müslümana yakışan kametin ortaya koyma meselesinde bilmiyorum bende mi bir sıkıntı var ben biraz problem görüyorum etrafımızda. Bazen duyuyorum bazı şeyler bazen gözlemliyorum 15 yaşında 20 yaşında 25 yaşında 30 yaşında biraz daha gitsem ayıp olur mu? 35 yaşında 40 yaşında halen baba parası yiyen halen abi parası yiyen halen oradan buradan bir şeyler bekleyen, halen birilerin kazancının üzerine hesap yapan adamlar var içimizde. Ve ben sokakla işim yok. Şimdi bizim bir de Müslümanların modası var biliyorsunuz. Nasıl başkalarının varsa bizim de modalarımız var. Modalarımız var, modalarımızdan bir tanesi şu. Kahvehanelerde, nargile salonlarında oturuyor delikanlılar. Bizim çocuklarımız devlet kuruyor, devlet yıkıyorlar. Abi niye çalışmıyorsun diye sorduğun zaman takvası fazla ya. Takvasına uygun iş bulamamış bir efendimiz. Yav etmeyin Allah billah aşkına. Siz o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hiç mi dinlemediniz? Hiç mi okumadınız? Ben geçen ders boşuna mı anlattım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8 yaşından itibaren başlayıp ter dökmesini? O sözler, o hayatlar bize ne diyor Allah aşkına? Muaz İbni Cebel gibi bir kametten bahsediyoruz bir dev gerçekten bir dev ben onun ilmi noktasında kelime ifade edemem yani kelimeler bulamam da size ilmini tasvir edeyim. O Muaz tarlada pazarda çalışarak elde etti o ilmi ne olur bu sözümü üzerinize almayın isterseniz alın falan filan yerden burs arayarak ilim tahsil etmedi. Kendi anlının terini döktü bir şekilde çalıştı bir şekilde bedenen kendi gayretini ortaya koydu. Zaten Allah bereket verdiği için Muaz İbni Cebel, Muaz İbni Cebel oldu. Yaşı daha kırka varmadan bir dev olarak ha hayatın arkasından dünyanın mirasını bırakarak gitti. Dolayısıyla burada aslında bize söylenen çok şeyler var ve bunları biz kendi dünyamıza taşımak zorundayız. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşından itibaren çobanlık yapmışsa 12 yaşından itibaren amcasıyla beraber ticaret adına kervanlara katılmışsa 16 yaşında diğer amcası Zübeyir'le beraber ta Yemen toprağına kadar yürümüşse 20 yaşında hılful fudul ki bir ticari müessesedir aslında ayrıntılarını söyledim geçen ders size. O ticari müessesenin içerisine yer alıp kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana adına bir kamet koymuşsa. Eğer 23 yaşından itibaren Hatice anamızın kervanlarıyla şuraya buraya gidip gelmişse 25 yaşında Hatice anamızla evlenmesine rağmen Mekke'nin en zengin kadını olmasına rağmen hanımının malının üzerinden hesap yapmayıp yine anlının teriyle 4 tane kızını 14 tane evinin sakinini geçindirme adına gayret göstermişse bunlar bize bir şeyler söylemeli. Eğer biz siyerden bu manada istifade etmeyeceksek o zaman konuşmayalım daha iyi. Bize bir şeyler söylemeli. Ne olursa olsun bu işte yaslanmak yok ne olursa olsun el açıp istemek yok ne olursa olsun yük olmak yok ne olursa olsun bu konuda başkalarını illallah ettirmek yok. Çık Allah'ın arzı geniş bir ara bakalım Allah nerede senin zarfını saklamış nereden gelecek rızkın ne biliyorsun bir çık hele bir çık dolaş yeryüzünde dolaş bir bakalım nerelerden sana neler açılacak e oturursan oturduğun zaman Hazreti Ömer'in ilk derslerdeki sözünü hatırlayın insanlar diyor yerden gökten altın gümüş yağmaz altın gümüş yerden çıkar gökten boşuna beklemeyin yerde yerde bu emeği yere sergileyin ki Allah size nasip etsin budur dolayısıyla bu konuda istememe adına ve selam efendimizin çok önemli bir uyarısı var. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir daha önemli olsun ve zihinlerimize yer edinsin diye size bir rivayet aktaracağım. Geçmiş derslerde aktarmadığım bir rivayet. Rivayeti bize aktaran sahabe efendimiz Af İbni Malik radıyallahu anhu. İstanbul'dan af demenin de güzelliği var onu da söylemek gerekir. İstanbul'da ayak izleri vardır Af İbni Malik'in. Fetih orduları içerisinde buraya gelen 63 sahabiden bir tanesi de odur. Arapların meşhur kabilelerinden bir tanesine mensuptur. Hicretin 6. yılında iman etmiştir. Ve o 6. yılından itibaren de sürekli aleyhissalatü vesselam efendimizin arkasında yerini almış. Hayber'de Hudeybiye'nin arkasıdır işte. Hayber'de, Mute'de, Tebuk'ta, Veda Haccı'nda ve daha nerelerde. Uzunca bir ömrü var Hicri 73 özellikle ömrünü söylüyorum oraya bir daha dikkatlerinizi çekeceğim Hicri 73'e kadar uzunca bir hayat yaşıyor sonra İstanbul fethinden sonra dönüyor Suriye'ye Humus'a Humus'ta yine bir müddet yaşıyor ve orada vefat ediyor kabri oradır Allah kendisini ebeden rahmet eylesin Bir de özelliği var Af bin Malik'in şakacı bir sahabidir Aynen Nuayman İbni Amr gibi birebir aynı öyle olmasa da Nuayman biraz çizgiyi zorlayan bir sahabe efendimizdir. Ama Süheyb İbni Rumi gibi mesela efendimize ara ara şaka yapan sahabilerden bir tanesidir. Bakın özellikle bunu söylüyorum sahabe efendimize şaka yapıyor şaka yapabiliyorsa eğer siz anlayın Resulullah'ın arkadaşlarıyla olan münasebetine yani Efendimiz yüzünü asan somurtan öyle bugünkü bazı gördükleriniz gibi yanına kimseleri yaklaştırmayan yaklaştığı zaman bir söz söylediği zaman söylediğine bin pişman eden birisi değil. Efendimiz hayatın içinden birisi öyle olduğu için sahabi efendilerimiz doymuyorlar efendiler efendisine sallallahu aleyhi ve sellem Doymuyor. Öyle bir havayı hisseden doyabilir mi? Onun içinde Efendimiz de onlara şaka yapıyor. Efendimiz'e de şaka yapılıyor. Mesela Tebuk yolunda bir şaka yapıyor. Af İbni Malik. Efendimiz de çok memnun oluyor o şakadan. Ve bayağı da teb tebessüm ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Deriden bir çadır yapılmış. Küçük bir çadır. Efendimiz de içinde oturuyor. Bir şey soracak Af bin Malik. Çadıra doğru yaklaşıyor. Ya Resulallah diyor müsaade var mı içeriye gireyim? Gir gir diyor. Nasıl gireyim ya Resulallah sadece başımla mı yoksa bedenimle mi beraber? Efendimiz diyor ki başın da bedenin de beraberce girsin diyor. Ve Rasulullah onun o sözünün üzerine tebessüm ediyor. Zaten şaka dediğimiz şeyin Arapçası biliyorsunuz latifedir. Orada da genel bir ilke vardır onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Latifeler latif olmalı. Latif olursa eğer latife olur yoksa başka birinin şakası var ya o başka birinin şakası olursa o ayrı bir şey o olmaz. Latifeler latif olmalı. Efendimiz'e böyle latifeler yapan birisi Af İbni Malik çok uzunca bir ömür yaşamış. ve vesselam Efendimiz'den bize 67 tane hadis rivayet etmiş. O hadislerden bir tanesini şimdi ben de size rivayet edeceğim. Diyor ki biz. 7-8 tane delikanlıydık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturuyorduk bir anda Efendimiz döndü ve bize dedi ki Allah ve Resulüne biat etmeyecek misiniz? Ben dedim ki ya Resulallah biz sana biat etmiştik Efendimiz ikinci kez Allah ve Resulüne biat etmeyecek misiniz dedi Af İbni Malik diyor ki ben ikinci kez dedim ki ya Resulallah biz sana biat etmiştik üçüncü kez bir daha Allah ve Resulüne biat etmeyecek misiniz diye sordu Efendimiz bu sefer artık söyleyecek bir şey yok ellerimizi uzattık uzatırken de dedi ki ya Resulallah herhalde sen başka şeyler üzerinden bizden biat alacaksın işte ellerimiz ne söyleyeceksen söyle Efendimiz ellerinin üstüne elini koyuyor ve şunu söylüyor Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı kılmak, Allah ve Resulüne itaat etmek. Af İbni Malik burada diyor ki Resulullah biraz sesini alçalttı ve dedi ki hiç kimseden bir şey istememek üzere biat edeceksiniz. Neden sesini alçalttı? Bu hitabette bir kuraldır. Mesela çok önemli bir şey söylediğiniz zaman sesinizi yükseltirsiniz çok önemli bir şey söylediğiniz zaman sesinizi alçaltırsınız ki muhatap söylediğiniz şeyin önemli olduğunu anlasın bizim gibi düz konuşma değil gerçek hatipler böyle konuşuyorlar sesi yükseltmiş ya da alçaltmışsa orada önemli bir şey söylemiş aleyhissalatü vesselam efendimiz buradan da ne anlıyoruz alıyoruz değil mi alacağımızı bakın Allah'a kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmamak beş vakit namazı kılmak Allah ve Resulüne itaat etmek ve hiçbir şeyi hiç kimseden istememek üzere Resulullah onlardan biat istiyor. Onlar da Allah Resulü'nün elinin üstüne el koyuyorlar ve buna biat ediyorlar. Gelin gelin asıl Af bin Malik'in sözünün üzerinde durun ve biraz titreyin. Vallahi diyor biz uzunca bir ömür yaşadık. O gün Resulullah'a o sözü verenleri de ben hep aklımda tuttum. Hiçbirimiz ne kadar zor duruma düşmüş olsak bile kimselerden bir şey istemedik. Hatta bizlerden biri devenimizin üstünde olurduk. Elimizden kamçıyı düşürürdük. Yanımızda birileri olurdu uzat şu kamçıyı dememiz çok basit bir şeydi bunu bile demedik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra o konuda bile bir uyarıda bulunacak. Hiçbir şey değil bir şey istemek ufacık bir yardım dahi talep etmiyor. Bu sahabi hassasiyetidir. Bu demek değildir ki yardımlaşmayı hayatımızdan tamamen çıkaralım. Burada önemli bir şey var bir mesaj yaslanarak yürümeme adına bir mesaj var yoksa yardımlaşmanın birbirine yardım etmenin elbette hiçbir mahsuru yok ona ait bazı şeyler de biraz sonra söyleyeceğim şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısı ortadayken nasıl biz başkalarına bu manada yük olabiliriz ben bu konuyu özellikle gençlerimiz delikanlılarımızın nazarına emanet ediyorum gelin asıl konumuza geçmeden bir şey daha söyleyeyim sonra ilkeleri vermeye çalışayım size. Biz bu derslerimizi bir ayet bir rivayet üzerine bina ettik biliyorsunuz. Ve inneke le ala hulukin azim muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Kalem suresinin dördüncü ayeti ve Ayşe anamızın dediği hulukuhu Kur'an onun ahlakı Kur'an'dı rivayeti üzerine. Şimdi bu Hulukuhu Kur'an rivayeti ne yazık ki yanlış anlaşılıyor rivayet dediği zaman bazıları öyle bir dert de çıktı bizim içimizde eskiden yoktu şimdi var o ne yazık ki bir hastalık rivayet deyince hadis deyince adamın başından dumanlar çıkıyor. Ama işine geleni de kullanıyor bu işine geliyor bunu kullanıyorlar. Bu iyi kullanılan rivayetlerden bir tanesi. Rivayeti aktarıyor ama arkasından bir sürü yorum yapıyor. İşte Ayşe anamız güya kızmış soru sahibine sen Kur'an okumuyor musun? Kur'an okusaydın zaten görürdün işte şöyledir böyledir artık soru sormaya gerek yok. Kur'an oku ahlakı göreceksin böyle değil. Bu rivayet Müslim'de geçer Nesai'de geçer. Bir buçuk sayfalık bir rivayet ben size aktardım en baş derslerde bir buçuk sayfa sahabinin dünyasında biz meseleyi o sebebi vurut dediğimiz yani sözün bağlamı çerçevesinde anladığımız zaman anlarız. Bu rivayeti bize aktaran Haşim Hişam İbni Amir isimli Uhud'un gazilerinden olan Sad İbni Hişam'dır. Sad İbni Hişam bir sahabi çocuğudur tabi'in neslindendir bir müddet Medine'nin dışında kalıyor sonra içine şöyle bir arzu düşüyor ben diyor cihat için cihat cephelerine o gün İslam dünyasında birçok yerde cihat adına bir hareketlilik var bir yere gideyim Allah yolunda Gaza'ya katılayım cihat edeyim diye bir arzu düşüyor. Bu arzusundan dolayı da son bir kez Medine'ye ziyaret için geliyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz ziyaret edecek. Belki öncesinde Umre yapmıştır. Mekke'yi ziyaret etmiştir bilmiyoruz. Geliyor bazı meseleler konuşuyor orada sahabe ile. Sahabe ona diyor ki sen cihada çıkma. Neden? Onun ailesinin bazı özel sorunları var. Hanımıyla şuyla, buyla sorunlar var. Bunlar söylenince. Sahabenin büyükleri özellikle Abdullah İbni Abbas ki ilimde bir derya biliyorsunuz o onu uyarıyor diyor böyle yapma çıkma diyor. O anda anlıyor ki bu zat bu sahabi çocuğu ya diyor bak ben dinden hiçbir şey bilmiyormuşum. Eğer ben Medine'ye gelmeseydim bu soruyu sormasaydım belki yanlış yapacaktım. Onun için ben bir müddet Medine'de kalıp ashabın büyüklerinden dini meseleler hakkında bazı bilgiler almam lazım bunun için İbn Abbas'a gidiyor bunun için İbni Ömer'e gidiyor bunun için sahabenin büyüklerine gidiyor ve bir gün Abdullah İbn Abbas'ın yanına bir soru için geliyor ey İbn Abbas diyor sen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanesine çok sık gidip gelen birisiydin şimdi bahis bahisi açıyor bu yiyenlerin de ayrı bir şey yeri vardır efendimizin hanımlarının yiyenleri dinin intikali noktasında inanılmaz bir fonksiyon icra etmişler Allah kendisinden ebeden razı olsun Urve İbni Zübeyir Ayşe anamızın yanına Bila Destur girip çıkmasaydı belki de biz birçok şeyi öğrenemeyecektik İbni Abbas Meymune anamızın yanına Meymune anamız onun teyzesidir evde Resulullah'la aynı yatağı paylaşmasaydı İbn Abbas'ın böyle rivayetleri var evde kalıyor Efendimiz bir tarafta teyzesi bir tarafta yatıyor böyle hadiseleri görmeseydi biz bugün birçok şeyi bilmeyecektik o da ayrı bir iyilik ayrı bir güzellik İşte diyor senin böyle bir özelliğin var bana biraz Resulullah'ın vitir namazını nasıl kıldığını söyle bakın sahabenin bir edebinden bahsediyorum size dikkat buyurun. Ne diyor İbn Abbas biliyor musunuz? Vallahi diyor bu soruya benden daha evladır Ayşe anamız. Ayşe anamızda da küsler. Neden? Ayşe anamız Cemel vakasına katılmış. İbn Abbas da Cemel vakasında Hazreti Ali'nin yanındadır. Araları yoktur biraz kırgınlık var aralarında. Gizlemenin bir anlamı yok bunu. Diyor ki git Ayşe anamızın yanına ondan sor. Bakın nasıl emaneti ehline teslim etme noktasında bir saygı ilim ahlakı noktasında bir saygı bilgiçlik taslamama noktasında bir uyarı 50 tane mesaj var siz alacaklarınızı alıyorsunuz ama bir şartla gönderiyor dikkat edin anamızın yanına gittin soruya cevap aldın o sorunun cevabını getip bana söyleyeceksin çünkü benim de ihtiyacım var o cevaba aslında İbn Abbas biliyor ama istiyor ki Ayşe annemizden de o bilgi ulaşsın ona varıyor bu zat hadise uzun konuşmalar oluyor en son sorulardan bir tanesi anacığım diyor Resulullah'ın ahlakı nasıldı o da diyor ki sen Kur'an okumuyor musun Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı diyor bu demek değildir ki sadece ve sadece her şey Kur'an'da ve Kur'an dışında hiçbir şeye tenezzül etmeyin böyle bir şey çıkmaz neden bunu söylüyorum bir şey daha söyleyeceğim şimdi Aynı soruyu tabiinin meşhur isimlerinden bir tanesi daha soruyor. Bir müddet sonra o ismi de vereyim size Ebu Abdullah el-Cedeli. Bu zat tabiinden yani sahabeden sonra gelen nesilden ve bu zat Hazreti Hüseyin'i çok seven isimlerden bir tanesidir. Yıllar sonra Muhtar Es-Sekafi'nin yanında yer almış birisidir ismi İslam tarihinde bilinen bir isimdir. Tirmizi'nin bir babından bir rivayet okuyacağım şimdi sizlere. Bu zat Ebu Abdullah el-Cedeli de Ayşe anamızın yanına geliyor. Soru ne? Soru aynı soru. Diyor ki ana diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakını bana anlatır mısın? Cevap geliyor. O haddi aşan sözlerinde ve fiillerinde taşkınlık yapan bir kimse değildi. Çarşıda pazarda bağırıp çağırmaz. Kötülüğe kötülük ile karşılık vermezdi. Aksine affeder ve hoşgörülü davranırdı. Hocam ne uzatıyorsun sözü bunu deseydin zaten beş tane vasfı söylemiş olurdun. Aha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının üzerinden söylenen söylendi. Ama aynı soru cevap bu. Şimdi kim der bunlar birbirinin rakibi diye haşa. Birbirinin tamamlayıcısıdır Kur'an tek kaynak değil temel kaynaktır temelde o olmalıdır Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanları da o temel kaynağı açıklayan tebyin eden ki Kur'an bize zaten onu söylüyor talim eden tebliğ eden bir açıklayıcı bir muallim bir öğreticidir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin ahlakına ait de söylenecek olan söz budur. Peki hazır mısınız benden ilkeleri duymaya? Hadi bakalım. Ben size 10 tane ilke vereyim Kur'an'dan, 10 tane ilke vereyim sünnetten. İnşallah bunu vakıf yetkilileri arkadaşlarımız böyle fotokopi yapsınlar. Belki ben biraz süratli konuşuyorum yazmakta zorlanırsınız. Size dağıtsınlar o da bir ikram olsun. En azından o fotokopilerde. Dayanaklarını da verelim yani hangi söz hangi ayete dayanıyor hangi söz hangi hadise hangi rivayete dayanıyor Bunu da bilelim ki söylediklerimizin delilleri de nazarlarımızda olmuş olsun Kur'an'dan ilkelerle başlayalım Bir ey Müslüman tüccar ticaretin kendine özgü bir heyecanı gerginliği ve havası vardır Daha çok kazanma tutkusuna kapılıp Sakın Allah'ı anmaktan, namazı ikame etmekten, zekatı vermekten geri durmamalısın. Bir hak olan ölümü sürekli hatırında tutmalısın ki kaymayasın, kaydırılmayasın, istik sarsılmadan istikamet üzere yürüyebilesin. Delil Ney Nur Suresi 37. ayet. Okuyun Rabbimiz bunu söylüyor ve ben çok önemli olduğu için işin belki de temeli olduğu için o ticaretin aşırı heyecanına kapılıp da bazı şeyleri yıpratmama adına yıpratmamak için bu meseleyi en başa alarak size emanet ettim. 2. Ey Müslüman tüccar iman ettiğin Rabbinin dilediği kimseye rızkı genişlettiğini Dilediğine ise sadece yetecek kadar verdiğini hatırından çıkarmamalısın. Delil İsra 30 Sebe 36 Sana düşen vazife yeryüzünde rızkını aramak için gayret etmek ve ter dökmektir. Delil Cuma 10 Müzemil 20 Beşer olarak elinden geleni yapmalı neticeyi ise Rabbine bırakmalısın Rabbine bırakmalısın ki haddini aşmayıp payına rıza gösterebilesin eğer payına rıza gösterirsen var ya iş bitmiştir ben susayım siz konuşun bu memlekette işçi problemi var diyorlar işsizlik problemi var diyorlar şu var diyorlar bu var diyorlar Allah aşkına bizim derdimiz şu anda geçinememe problemimi daha iyi geçinme problemimi dert belli bizim 20 sene 30 sene önce hayal edemeyeceğimiz nimetleri Allah vermiş elimize evde 5 tane adam var 10 tane telefon var daha ne olsun daha ne olsun Ya Allah vermiş halen de veriyor bu memlekete yine konuştursam beyimizi 50 tane bahane söylüyor ya sen niye böyle yapıyorsun bir bak hele Bak senin iman ettiğin peygamber senden üstekilere bakma aşağıdakilere bak. Suriye'deki kardeşlerin halini düşün haline şükret. Sen rıza göster ve bu konuda da başkasına haset etme. Aslında buradaki ayetler buradaki mesajlar bize bunu söylüyor. Daha neler neler söylüyor. 3. Ey Müslüman tüccar iman ettiğin Rabbin bir imtihan gereği yeryüzüne indirdiği bazı rızıkları helal bazılarını haram kılmıştır bunu da yine bir ayetten aldım sakın bana kızmayın rızıklar nasıl helal nasıl haram olur bak onu da söyleyeyim Yunus suresi 59 Allah'ın koymuş olduğu bu sınırlara riayet etmek senin en büyük vazifendir şeytan ve dostları ayağını kaydırmak için tüm vesileleri zorlayacak Haramları sana süslü ve karlı gösterecektir. Sen takva elbisesini iyice kuşanmalı ve her an Rabbin ile irtibatını taze tutmalısın ki hesabını verebileceğin işlerle iktifa edebilesin. Anlaşılıyor değil mi? Dört. Ey Müslüman tüccar ne yaparsan yap. Alırken satarken Borçlanırken, ortaklık kurarken hepsini kayıt altına almalısın. Kur'an'ın en uzun ayetinin hangisi o? Bakara 282 ne kadar? Tam bir sayfa. Kur'an'ın en uzun ayetinin konusunun bu olduğunu unutmamalı ve gereğini yerine getirmelisin ki ortaya çıkma ihtimali bulunan tüm sorunların kapısını kapatabilesin Allah yazın diyor biz diyor hiç yazmıyoruz ya Rabbimiz yazın diyor defaatle diyor hem de kaç kez aynı ayet içerisinde uktub feyektub diyor söylüyor bu konuda emir veriyor e biz borçlanıyoruz ne bir şey var elimize bir belge var ne bir yazı var ortaklık kuruyoruz heyecanlar coşmuş para kazanacağız ya paralar hazır oradan gelecek yağacak üstümüze öyle bir heyecanla işe giriyoruz. Ortaklığın usulü kaydesi yok tamam anlaştık e birbirimizin çocuklukta arkadaşıyız iş i̇şte tamam artık e geldik ama hayat öyle değil para tatlı bir şeyler çıktı ortaya. Baktık birbirimize yan bakmaya aradan bir müddet geçmeden başladı ihtilaflar. İhtilaflar gelince gidilecek yer belli hocaya gidilir. Ama öncesinde bu işi biz yapıyoruz. Yaptığımız iş ne kadar İslam ticaret hukukuna uygun nasıl olur nasıl gider önde danışma yok. Çünkü hoca bir şey derse boşuna ticaret yıkılacak. Başta söylemeyelim ama sonrasında danışabiliriz. Ama Rabbimiz bakın ne diyor yazın diyor yazın ne olursa borç mu verdiniz yaz alacak mı mı var yaz bir şey mi var aranızda yazın kayıt altına alın ki ihtilafların kapısını önceden kapatmış olasınız 5 ey Müslüman tüccar ticaretin tartı ve ölçü üzerine yürüyorsa hakkaniyetten asla ayrılmamalısın her türlü yolsuzluğun kınandığı ve medyen halkının böyle bir hilekarlıktan dolayı azaba çarpıtı, çarptırıldığını unutmamalısın. Medyen halkı nasıl azaba çarptırıldı Kur'an'dan okuyun. Tartarken ölçerken başkasının hakkına dikkat etmelisin ki yarın hak divanında beratını sağ elinden alabilesin. Allah'ım sen bize ve burada bulunan bütün kardeşlerimize ve ticaretini hak adına yapan bütün kardeşlerimize bunu nasip eyle. 6- Ey Müslüman tüccar, ey Müslüman tüccar o hitabeti dedim ya sesimi biraz daha yükselterek söyleyeyim. Ey Müslüman tüccar iyi duy, ayetleri kağıtta dağıtacağız tek tek söylemeyeyim çok ayet var burada. Ey Müslüman tüccar Allah alışverişi helal faizi ise haram kılmıştır. Faiz yiyenler kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbeti geçirir gibi kalkacaklar. Ayet okuyorum size inanın ki başka bir şey değil. Söyleyeyim isterseniz hangi ayet olduğunu. Bakara 275. Helal olan kazancına faizi bulaştırırsan. Bereketten mahrum olursun. Ayet okudum size. Bakara 276. Allah ve Resulü ile savaşmak istemiyorsan. Ayet okudum size. Bakara 279. Bulaşmamalı ve çok dikkatli olmalı. Ne almalı ne vermelisin. Bu konuda hassasiyetini. Her geçen gün ziyadeleştir ki umumi bir belaya dönüşen bu hastalıktan kendini koruyabilesin. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ey Müslüman tüccar çok şey söylenir ama söylenecek zaman yok. Sadakat senin en büyük ilken olmalıdır. Kur'an sıddıkları nebilerin hemen sonrasına şehitlerin ise hemen öncesine almıştır. Nisa 69 Kaygan zeminlerde sadakati sürdürmek zordur. Bundan dolayı sadıklarla beraber olmak sadık dostlar edinmek gereklidir. Yanında arkanda sadık dostların olsun ki sürçtüğünde uyaran bir dil düştüğünde uzanan bir el yanı başında görebilesin. Allah bunu da söylüyor değil mi bize? Lazım Olması olur mu? Dost o kadar önemli ki her işte lazım bu işte daha fazla lazım. 8. Ey Müslüman tüccar iyiliğin ve takvanın yayılması için yardımlaşmalı. Kötülüğün ve düşmanlığın artmasına engel olmalısın. Yani kötülük için yardımlaşmamalısın. Bakın biraz sizin hassasiyetlerinize dokunacağım ama yapacak başka bir şey yok. Ne kadar sıkıntılı Sıkıntı ile karşılaşsan da Allah'a borç verir gibi onun kullarının yardımına koşmalısın. E ben kazıklandım kazıklan sana ahirette sevap olarak gelecek o boşa mı gitti o? Evet bir mümin aynı delikten iki kere ısırılmaz dedi bunu peygamberimiz ama bırak da bazıları birer kez ısırsın canım ne olacak yani? Ne olursa olsun gelecek karşına bunu unutma. O iyilik kapısını kapatma uyarıp gelecek arkasından başka bir şey ama burada sen o iyilik kapısını zorlamalısın. Ona verilen ne kadar sıkıntıyla karşılaşsan da Allah'a borç verir gibi onun kullarının yardımına koşmalısın. Ona verilen borçların bir kayıp değil. Kazanç olduğunu unutmamalısın. Bakın bu da ayet onu da söyleyeyim. Bakara 245 ama hepsi ayetler zaten kağıtlar dağıtılınca göreceksiniz. İyiliğin yayılması adına gayretlerini daha da arttır ki gerçek manada saadete erişebilesin. Umumi bir bela olan faizden kurtulmanın yolu burada söylenen uyarıdan geçiyor. Eğer biz borç meselesinde gerçekten zeminini Kur'an'a ve sünnete yaslanarak yaslayarak aramızda o iyiliği geliştirsek Allah'ın izniyle biz bankaların kapılarında dolaşmayacağız. Ama bu konuda biz birbirimize el uzatmasak ne yapacak adam? Bir sabredecek, iki sabredecek, üç sabredecek. Dedim ya diyecek ki yıkılası viranede evladı iyal var gidip ulaşacak. Onun için bu manada hepimize çok önemli vazifeler düşüyor. Peki borç verdik şimdi uyarı ona geliyor. 9. Ey Müslüman tüccar borçlarını ödeme konusunda çok titiz davranmalı. Haksızlık etmemeli karşılıklı rıza dışında kimseleri zora sokmamalısın. İyilikleri suistimal eder. İnsanların içerisindeki iyilik damarını yok edersen hem kendini hem de başkalarını manen öldürmüş olursun. Bunu da söyleyeyim Nisa 29 hem kendini hem başkalarını manen öldürmüş olursun. Bu konula, konuda istenilen duruşu sergile ki etrafındakileri pişman etmeyesin işin neticesinde kimsesiz kalmayasın. Hassasiyetin olsun bizim menakıp kitaplarımıza bir menkıbe anlatılır ben çok severim o menkıbeyi adamın biri çölde seyahat ederken eşkiyalar affedersiniz kesiyorlar yolunu adama kendilerini fakir adamlarmış gibi gösteriyorlar diyorlar ki şu kuyudan bize su ver de içelim o adamda kuyudan su vermek için Kovayı kuyuya daldırdığı anda arkadan adamı tutukluyorlar etrafında artık ne varsa elinde avucunda bütün malları alıyorlar. Tam gidecekken adamlar o işkıyalar o soyulan adam diyor ki ya diyor beni soydunuz ne olur burada yaşadıklarımızı kimseye anlatmayın. Hırsızlar şaşırıyor ya, diyor biz adamı soyduk. Kim onun yerinde olsa imdat bağırır çağırır adam bize bir de dönüp diyor ki kimseye söylemeyin. Niye diyor böyle bir şey diyorsun eğer bu yayılırsa artık kimse kimseye iyilik etmez. Kimse kimseye o kuyudan su vermez. Onun için kazıklandığınız zaman kimseye anlatmayın niye anlatıyorsunuz. Anlatırsanız eğer sevaplarınız azalır o kalsın sizde. Kalsın ki çok bu manada bir şeyler yayılmasın etrafa. Evet sıkıntılarımız var ben de biliyorum ben de kazıklanmışımdır sizin gibi olsun helal olsun gelecek gelecek. Ama ne olursa olsun Allah'ın kulları eğer size bu manada bir şey söylemişse onlara el uzatma konusunda hassas olun. Onuncusu ey Müslüman tüccar sahici kazancın nereden geldiğini hiçbir zaman unutmamalı. Zekatını tas tamam verdiğin gibi infak ve sadakalarını da arttırmalısın. Gece gündüz gizli açık Allah'ın sana verdiklerini onun yolunda harcamalı tüm korku ve hüzünlerden emin kalmalısın. Allah bire 700 veriyorsa akıllı bir tüccar olarak nasıl bu ticaretten geri durabilirsin ki? Öyleyse Allah'ı ticaretine ortak et ki almak için değil vermek için isteyen bir ortağın bir ortağın sahibi olasın. Vermeye doymayan biri olabilesin. Allah bizi bunlardan etsin inşallah. Vermeye doymayan biri kim geliyor aklınıza? Hazreti Osman. Defaatle tüketmiş malını defaatle. Babası Ebu'l-As Suriye'de vefat edince tam 3 milyon dirhem oğluna bırakıyor. Hazreti Osman'ın bir de kız kardeşi var. O günlerde cahiliyede kızlara zaten mirastan pay verilmiyor. Gerçi modern dünyada da verilmiyor. O da ayrı bir dert. O 3 milyon dirhem onun oluyor. Peki gelin ben size bir de son raporu vereyim. Şimdi önümüzdeki derslerimizden bir tanesi mülkiyet ahlakıdır. O mülkiyet ahlakında biraz bu işin detayına gireceğiz. Hazreti Osman Medine'de asiler evini çevirmişler onu şehit edecekler ve ettiler netice itibariyle. Evine de girdiler asiler evinde kendi özel kasasında 30 milyon 500 bin dirhem vardı. Dikkat buyurun defaatle malını sıfırlamış birinden bahsediyorum size 3 milyon dirhemle yola çıkmış. Rume kuyusu mu satın alacak o. Ceyşil Osra donatılacak Tebuk yolunda o. Hazreti Ebu Bekir döneminde 700 deve üstündekileriyle Medine'de kıtlık var. Hepsi verilecek yine veren o. En sonunda yine 30 milyon 500 bin dinem miras bırakan o. Sadece bu nakit ötekileri de sonra mülkiyet ahlakı dersinde söyleyeceğim. Nedir bu? Bu bereket. Bereket nedir? Bereket bütün mali müşavirlerin, muhasebecilerin izah edemediği bir şeydir. Bereketin maddi anlamda bir karşılığı yok. Allah bereket verirse netice bu. Bu olur. Cenab-ı Hak bizlere de nasip etsin. Amin. Gelelim nebevi ilkelere. Nebevi ilkeler biraz daha kısa. Onları da söylüyorum. İnşallah işimizi bugün de nihayete erdiriyorum. Bir rezak olan Allah'ın senin hakkındaki takdirine razı olmalı. Bu konudaki tevekkülünü selim bir şekilde inşa etmelisin ki imanına yakışır bir kamet ortaya koyabilesin. Allah rezzak mı? Amenna. E o zaman niye korkuyorsun? Bu korkunun sebebi ne? Demek ki inanmamışsın dostum sen rezzak olan Allah'a. Eğer inansaydın bak ben bunu nereden çıkardım biliyor musun? Bu hadisi okuyayım. Bu hadis önemli bu sözü destekleyecek bir e, rivayettir bu. Eğer siz Allah hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sabahleyin aç gidip akşamleyin tok olarak yuvalarına dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de kesinlikle rızıklandırırdı. E senin şüphem var şüphem varsa Allah niye versin bir gerçekten tevekkül et bu konuda o manada rezzak olan Allah'ın bu konudaki rezzakiyetine tam anlamıyla teslim ol bak neler oluyor bak neler geliyor arkasından 2 Allah'ın koymuş olduğu helal ve haram sınırlarına riayet etmeli şüpheli şeylerden ise yüz çevirmelisin ki Namusuna ve haysiyetine leke sürmeyesin. Tavsiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. Üç birilerini yine belki kızdıracağım ama olsun bugün biraz zülfiyara dokunduk. Rızkını aramak için sabahın erken saatlerinde evinden çıkmalı. Güneşi üzerine doğurmamalı. Sen güneşin üzerine doğmalısın ki. Berekete nail olabilesin Hazreti Ali diyor radyallahu anh ben diyor ve vesselam efendimizden duydum o dedi ki Allah'ım ümmetim için sabahın erken vakitlerini bereketli kıl Resulullah bu duayı yapmış yapmış ben bu duayı duyduğumdan beri yazı yazmaya başladığım zaman hep sabah yazarım Allah Resulü aleyhisselatu vesselam böyle demiş bereketli niye ben o vakitte yatayım? Peki böyleyse eğer bir Müslüman nasıl yatar saat 9'a kadar 10'a kadar gidelim mi biraz daha? Hadi orada kalsın nasıl yatar Allah aşkına yeryüzünde bu manada bizi bekleyen binler iş varken senin iman ettiğin peygamber vahye ilk muhatap olduğu zaman Hatice'sinin kollarına kendini attıktan sonra Hatice'm uyku zamanı bitti demiş olmasına rağmen sen nasıl en ideal uyku 8 dersin 8 de sana yetmez artı 2 dersin 10 saat yatarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarısını hiçbir zaman unutmamalısın. 4. Alırken satarken borç verirken tahsil ederken kolaylığı esas al ki ticaretini rahat yapabilesin Allah'ın rahmetini kazanabilesin semahati söyledim izaha gerek yok ama aklıma bir şey geldi onu da söylemesem olmaz Kab ibni Malik o doğruluk timsali büyük insan biliyorsunuz ayetler var onun hakkında Tevbe suresinin son ayetleri ticaret yapmış o da bir tüccardır birinden alacağı var adam vermiyor o karşı taraftaki insan da sahabe efendimiz mescidi nebevi de tartışıyorlar o diyor alacağını ver o diyor şu kadar o diyor bu kadar bir sıkıntı var aralarında aleyhissalatü vesselam efendimiz hücre-i saadetinden şöyle başını çıkarıyor Bukhari hadisi okuyorum size yakab diyor şöyle yapıyor ne demiş oldu efendimiz ne demiş oldu efendimiz Yarısını ona bağışla gitsin. Adamın verecek hali yok. Lebbek ya Allah diyor. İtiraz yok. Allah Resulü bir işaret iş bitti. Sahabe bu zaten. Sahabenin teslimiyetini biz başka türlü nasıl anlayabiliriz? 5. Sattığın malın işlevini azaltan ve değerini düşüren bir kusur varsa bunu alıcıya açıkça söyle ki kazancına haram katmayıp lanete muhatap olmayabilesin bir daha değil mi bu? bu çok önemli sattığın malın işlevini azaltan ve değerini düşüren bir kusur varsa bunu alıcıya açıkça söyle ki kazancına haram katmayıp lanete muhatap olmayabilesin bakın ne diyor efendimiz kim kusurunu açıklamadığı bir malı satarsa Daima Allah'ın gazabı ve meleklerin laneti altındadır. Araban kaza yapmış. Öyle bir satıyorsun ki pazarda sanki yeni çıkmış. Hiç o kusurunu söylemiyorsun. On takla atmış ama senin umrunda değil. Ne diyor efendimiz? Sana attıracaklar taklaları diyor. Lanet o. Niye bereket olmuyor buradan anlayın siz. Bereket olmaz tabii sen bu manada... Karşı tarafı mağdur edersen adam aldı senden üçü aldı o da satacaktı birkaç gün sonra birkaç ay sonra iki buçuğa satamadı. Niçin o kusur ortaya çıktı. Böyle bir uyarı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve bu çok önemli bir uyarı. Altı bakın yine ne geldi önemli olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini de bir daha nazarınıza vermem lazım. Faiz konusunda hassas olmalı yememeli yedirmemeli yenilen yerde durmamalı ve çok dikkatli olmalısın ki Resulullah'ın çatık kaşlarına ve ağır sözlerine maruz kalmayasın bir daha söyleyeyim mi bunu Faiz konusunda hassas olmalı yememeli yedirmemeli Yenilen yerde durmamalı ve çok dikkatli olmalısın ki Resulullah'ın çatık kaşlarına ve ağır sözlerine maruz kalmayasın. Şimdi eskiden bizim büyüklerimiz diyordu ya bankaların gölgesinde durmak bile haramdır. Bakın onun dayanağı bu. Şimdi kimse tabi bunları söylemiyor. Hepimiz bankalara elimizi kolumuzu sallayarak gidip geliyoruz. Ama bakın Cabir bin Abdullah ne diyor? Resulullah faiz yiyene yedirene bu işlemi yapan katibe ve buna şahitlik eden şahitlere lanet etti ve onların hepsi günahta eşittir dedi size de şeyini söyleyeyim müslim musakat 106 mesai zinet 25 artık ne söylenir bilmiyorum 7 yaptığın işte sebat göstermeli sabırlı olmalı ve çok kısa vadeli hesaplar yapmamalısın ki işin neticesinde başarı elde edebilesin. Anlaşılıyor değil mi? Bir daha söyleyeyim mi bunu? Biraz zaman geçince artık sabırlar zorlanmaya başlandı ama sabredin 3 tane kaldı. Yaptığın işte sebat göstermeli, sabırlı olmalı. Ve çok kısa vadeli hesaplar yapmamalısın ki işin neticesinde başarı elde edebilesin. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Şimdi sizin içinizdekileri sizleri tenzih edeyim de ama var belki içinizdeki kardeşlerimiz de var. Neyse onlar da benim kusuruma bakmasınlar. Öyle bir hızlı iş değiştiriyor ki bazı kardeşlerimiz. Biz onların işlerine yetişemiyoruz. Geçen sene başka bu sene başka 3 ay sonra başka 5 ay sonra başka 3 ay yapıyor, olmuyor, başka bir işe atlıyor. Ama efendimiz uyarı yapıyor burada. Hayır diyor, sabret. Biraz dur. Allah seni orada imtihan ediyor. Bir şey dur. Biraz dur ki arkasından rahmet gelsin. İmam Nafi hepiniz biliyorsunuz. İmam Nafi de Abdullah ibn Ömer'in talebesidir onun biliyorsunuz evlatlığıydı İmam Malik'in de hocasıydı çok da büyük bir tüccardır ticaret yapıyor ihracat yapıyor o günlerde Yemen'e mal satarken bir gün değiştiriyor onu Şam'a satıyor ve Ayşe anamızın yanına geliyor Ayşe anamız soruyor diyor ki Yemen'de nasıl gidiyor işler Ay, ey anneciğim diyor değiştirdim diyor Yemen'i bundan sonra Şam'a satıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü aktarıyor anamız diyor ki Resulullah dedi ki Allahu Teala sizden birine bir tarafı rızık sebebi kılarsa bu değişinceye veya güçleşinceye kadar onu terk etmesin. Bir sabret. Sabret ki arkasından gelsin. Anamız bunun üzerinden İmam Nafi uyarıyor. 8. Dünya malının göz alıcı ve tatlı olduğunu ancak Allah katında geçici ve değersiz kılındığını hiçbir zaman unutma ki hırsı ve tamahı kuşamayasın hak ettiği kadar arkalarında koşabilesin. Bu konuda da çok önemli bir hadis var onu da siz okuyacaksınız. 9- Malını ederinin üzerinde satmak için yanlış yollara sapmamalı ve müşterilerini asla aldatmamalısın ki Resulullah'ın ümmeti olarak kalabilesin. Ne demişti efendimiz? Aldatan bizden değildir demişti. İşte efendimizin bu uyarısını hiçbir zaman unutmamalısın. 10. Ticaretini dürüstlük üzerine bina etmeli ve asla doğruluktan ayrılmamalısın ki cennette en güzel dostlarla komşuluk yapabilesin. Hadis artık hepiniz ezberlediniz. Dürüst ve güvenilir tüccar inşallah nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır. Allah'ım bizlere helalinden vererek haramına mahrum etme. Haramına muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi sen buradaki bütün kardeşlerimizin şu anda çok zor zeminlerde ve zamanlarda yaşadıklarını biliyorsun. Oluk oluk haramın, oluk oluk fuhşiyatın sokaklarda aktığı şu günlerde, Allah'ın haramlarına ve helallerine riayet etmenin akılsızlık olarak nitelendirildiği şu günlerde senin korkunla ticaret yapabilmelerini hepinize, hepimize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen bu konuda bizlerin ayaklarını sabit tut. Amin. Ellerini bırakma Ya Rabbi. Amin. Çok kazanma tutkusuna kapılıp da bizi yanlış kapıları zorlayanlardan etme Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bizleri helalin arkasında olan, Helal ve haram noktasında hassasiyetleri en üst düzeyde olan ve bu konuda hassasiyetlerini geliştirerek ne olursa olsun ser gitse bile doğruluğa leke sürmeyerek emin ve güvenilir bir tüccar olarak senin peygamberin, peygamberinin verdiği o müjdeye nail olmayı bizlere nasip eyle. Doğru sözlü emin güvenilir tüccar peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle beraberdir dedi. Ya Rabbi biz o dostluğu, o güzelliği istiyoruz. Bize bunu nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.